Dijital platformlarda İslami dayanışma ve yardımlaşma, dijitalleşen dünyada İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma ilkelerini güçlendirmek için teknolojiden faydalanmak, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğumuzdur. Yardım faaliyetleri, dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşarak, İslami dayanışmanın somut bir yansıması haline gelmiştir. Dijital dayanışmanın önemi, İslam, yardımlaşmayı ve paylaşmayı hayatın merkezine koyar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ev iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Maide Suresi 2 Peygamber Efendimiz, Sav de yardımlaşmayı şu sözleriyle teşvik etmiştir, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Müslim, İman, 43, dijital platformlar, hayırseverlik projelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirmeyi mümkün kılar. Online bağış sistemleri, kampanyalar ve mobil uygulamalar, yardım faaliyetlerinin kolayca organize edilmesine imkan tanır. Dijital platformlarda yardımlaşma türleri, Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü dijital dünyaya taşıyan öncü kuruluşlardandır. Bu kuruluşlar, yardımları güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak İslam'ın kardeşlik ve dayanışma ilkelerine hizmet etmektedir. Yetimler Vakfı, yetim çocukların eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan bir vakıftır. Özellikle dijital bağış platformları üzerinden desteklenebilir ve daha fazla yetime ulaşabilir. Umut Kervanı Vakfı, fakirlere, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir kuruluştur. Gıda, barınma ve eğitim desteği gibi alanlarda faaliyet gösteren vakıf, dijital bağış sistemleriyle hızlı bir şekilde desteklenebilir. Online bağış sistemleri, güvenilir bağış platformları aracılığıyla zekat, fitre ve sadaka gibi yardımlar hızla yerine ulaştırılabilir. Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı, bu bağışlar için özel dijital altyapılar sunmaktadır. Eğitim ve Bilgi Paylaşımı, İslami ilimlerin dijital ortamda yaygınlaştırılması, toplumsal dayanışmanın önemli bir ayağını oluşturur. Bu vakıflar, Yetim çocukların eğitimi için destek projeleri yürütmektedir. Sosyal medya kampanyaları, acil yardım çağrıları ve farkındalık kampanyaları sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılabilir. Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı, bu alanda etkili kampanyalar düzenlemektedir. Dijital yardımlaşmada dikkat edilmesi gerekenler, şeffaflık ve güvenilirlik, yardım yapılan kuruluşların güvenilirliği, destekçilerin güvenini kazanmada hayatı önem taşır. Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı, Bağış süreçlerinde şeffaflığı ön planda tutmaktadır. Mahremiyetin korunması, yardım alan kişilerin bilgileri izinsiz paylaşılmamalı ve onların onurunu koruyacak bir yaklaşım sergilenmelidir. Peygamber Efendimiz, Sav, şöyle buyurur, İyi bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek. Buhari, Zekat, 18 Helal sınırları gözetmek, faizli işlemlerden ve şüpheli bağış platformlarından kaçınılmalı, İslam'a uygunluk esas alınmalıdır. Genç yazılımcılar için sadakacı kariyer fırsatları, genç Müslüman yazılımcılar, yardımlaşmayı teşvik edecek dijital projeler geliştirebilir. Örneğin, Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı gibi kuruluşlar için mobil bağış uygulamaları, Zekat hesaplama araçları ve bağış takibi sistemleri tasarlanabilir veya mevcut uygulamalar geliştirilebilir. Eğitim ve farkındalık portalları, yetimler ve ihtiyaç sahipleri için eğitim materyalleri içeren ücretsiz platformlar oluşturulabilir. Dijital ortamda İslami ilimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirilmelidir. Sadakacı kariyer ve dijital projeler Peygamber Efendimizin, Sav, şu hadisi genç yazılımcılar için yol gösterici olmalıdır. İnsan öldüğünde amel defteri kapanır, ancak üç şey hariç sadakacı kariye, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Müslim, Vasiyet, 14, dijital platformlar, İslam'ın yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmek için güçlü bir araçtır. Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı, bu konuda örnek teşkil eden kuruluşlar olarak dikkat çekmektedir. Bu vakıflara yapılacak destekler, İhtiyaç sahiplerine ulaşmada ve İslam'ın evrensel mesajını yaymada önemli bir adımdır. Genç Müslümanlar, dijital projelerle bu hayır kapılarını daha da genişletebilir ve ümmetin birliğine katkı sağlayabilir. Teknolojiyi hayır işlerinde kullanmak, hem dünyada hem de ahirette kazanç sağlayacak bir yatırımdır.